Anton Çeho Hikayeler Çeyiz Okuyan Akın Altan Hayatım boyunca pek çok değişik ev gördüm. Ahşap, taştan yapılmış, küçük, büyük, eski, yeni, pek çok ev. Bunların içinde öyle bir tanesi vardı ki, ben de derin iz bıraktı. Ev büyük değildi, hatta çok küçüktü. Üç penceresi olan tek katlı sarı bir ev. Önünde şirin bir bahçe, çatısı kiremit, bacası eski. Ev, şimdiki sahiplerinin dedelerinin dedeleri tarafından yapılmış, akasya, dut, kavak ağaçları arasında yeşilliğe gömülmüş bir mantar gibiydi. Her şeye rağmen bu ağaçlar, kent evi havasını taşımasına engel değildi. Avlusu genişti. Etrafındaki evlerin avlularıyla birleşerek Moskovoskaya sokağını oluşturuyordu. Bir kez bile at ve araba geçmemişti. İnsan da pek nadirdi. Bu şirin ve küçük evde oturanların ışığa pek ihtiyacı yok gibiydi çünkü pencereleri ve panjurları sürekli yarı kapalı dururdu. Sanki kimse temiz hava istemiyordu. Yaşamları akasya, dut ve kavak ağaçları arasında geçtiğinden doğa güzelliklerini aldırış etmiyorlardı. Şöyle bir düşününce insanların elinin altındaki güzelliklere değer vermediği anlaşılıyor. Kolay elde ettikleri için midir bilinmez. Bu güzelliklere rağmen insanoğlu cehalet denizinde yüzmeye devam ediyor. Peki biz bu güzelliklerin değerini niçin bilmiyoruz? Cevabı aslında çok basit. İçimizde sevgi tomurcuğu yok. Küçük evin etrafı dünyadaki bir cennet bahçesi gibiydi. O yüksek ağaçların hışırtısı, kuşların cıvıltısı. Peki bu evde kimlerin yaşadığını merak ediyor musunuz? Tanıyın bakalım ne diyeceksiniz? ''Minik evi ilk ziyaretimin üzerinden hayli zaman geçti. Albay Cikamosov'dan karısıyla kızına selam getirmiştim. Bu ilk ziyaretimi hiçbir zaman unutamadım. Unutmak elde mi? Sizi evin girişinde karşılayıp salona götüren kadını bir düşünün. Yüzünün her çizgisinde korku ve şaşkınlık olan ufak tefek, solgun benizli, kırk yaşlarında bir kadıncağız. Gözünüzün önünde belirdi mi? Ona göre siz hem yabancı bir konuk hem de genç bir erkeksiniz.'' Ve bunlar onu şaşırtıp korkutmaya yeter. Elinizde ne sopa, ne tabanca, ne de balta vardır. Aksine dostça bir tebessüm hakimdir. Yine de kadıncağızı şüphelendirirsiniz. İşte bu kadın bana ürkek bir ses tonuyla ''Kiminle müşerref oluyorum acaba?'' diye sordu. Onun çıkama Kamasov'un karısı olduğunu hemen anlarsınız. Kadını merakta bırakmamak için kendimi tanıttım. Geliş nedenimi açıkladım. Bunun üzerine az önceki korku ve şaşkınlığın yerini sevinç çığlıkları ve ışıldayan gözler aldı. Çok geçmeden evin her yerini neşe dolu kahkahalar doldurdu. Bu neşe tüm sokağa yayıldı. Beni beş dakika sonra desenleri rengarenk rahat bir kanepeye oturttular. Oturduğum kanepenin yanına mendile sarılmış bir çift terlik konulmuştu. Bu terliklerden naftalin ve taze keçi derisi kokusu geliyordu. Pencerenin önünde ise pek çok saksı vardı. Gül, ıtır, menekşe adeta bir renk cümbüşüydü. Kokularıysa insanın içine işliyordu. Perdeler tüldü. Tüle konmuş bir sürü besili karasinek sanki bizi izliyordu. Duvarda... Camının bir köşesi kırık, çerçeveli bir piskopos portresi, piskoposun arkasında da sararmış bir sürü nine ve dede resmi asılıydı. Masanın üstünde bir dikiş yüzüğü, makara, iplik çilesi ve örülmüş bir çorap, yerde kumaş parçaları, ipek işlemeli bir kadın bluzu duruyordu. Oturduğum kanepenin tam karşısında kapısı açık bir oda vardı. Ürkek yaşlı bir kadın, şaşkın şaşkın yerdeki kumaş kırpıntılarını toplamaya çalışıyordu. Bayan Çikamasova, ''Bağışlayın, evimiz oldukça dağınık.'' dedi. Benimle konuşurken bir yandan da yerdeki kumaş kırpıntılarının toplandığı odaya sıkıntılı bakışlarla bakıyordu. Odanın kapısı sık sık aralanıyor, hemen arkasından da kapanıyordu. Çikamasova kapıya doğru seslendi. ''Ne var? Ne istiyorsun?'' Kapının diğer yanından bir kadın sesi. ''Babamın kurksan gönderdiği kravatım nerede?'' ''Şu an uygun değilim, evimizde bir misafir var. Neyse, Lükerya'ya sor bakalım.'' ''Aman Mari!'' İki kadın arasındaki bu konuşma Fransızcaydı. Bayan Çikamosov'un yüzü kızarmıştı. Fransızca konuşması onu gururlandırmıştı. ''Bana, görüyorsunuz, ne güzel Fransızca konuşuyoruz.'' dedi. Az sonra kapı açıldı. İçeriye uzun bir elbise giymiş, 19 yaşlarında, selvi boylu, narin bir kız girdi. Beline sırma işlemeli bir kemer takmıştı. Kemerden sedef kakmalı bir yelpaze sarkıyordu. Kız odaya girer girmez selam verdi.'' Aynı anda da utançtan yüzü kızardı. Bayan Çikamasov bizi tanıştırırken şarkı söyler gibi ''Kızım Maneçka'' dedi. Bu beyefendi de adımı söyledim. Sonra evlerinde gördüğüm dikiş işlerinin çokluğuna şaşırdığımı ifade ettim. Anne kız aynı anda başını öne eğdi. Bayan Çikamasov ''Voznesenya kasabasında panayır var da her zaman panayırdan çokça kumaş alırız. Bir sonraki panayıra kadar da hepsini dikeriz.'' Bizim evde dikişler terziye yaptırılmaz. Kocam Pyotr Semyonov için fazla bir geliri yoktur. Bu yüzden fazla lükse kaçamayız. Her zaman kendi işimizi kendimiz görürüz. Böyle de yapmak zorundayız. Hayat şartları bunu öğretiyor. Öyle değil mi beyefendi? Fakat bunca giysiyi kim giyer? Evde sadece iki kişi değil misiniz? Oh, hayır yanlış anladınız. Bunlar giyinmek için değil. Hepsi çeyiz. Fark ettiyseniz evde hummalı bir çalışma var. Annesinin bu sözleri genç kızı çok utandırdı. Annesine utanarak, ''Aman anne neler söylüyorsun, konuğumuz da söylediklerini gerçek sanacak, evleneceğimi kim söylemiş?'' Evlilik lafı edilince gözlerinin parıltısı açıkça görünüyordu. Bayan Çikamasov'la kızı Maneçka bana yiyecek bir şeyler hazırlamak için mutfağa geçti. Bir süre sonra da sofra hazırlandı. Sofraya çay, Bayan Çikamasov'un elleriyle yaptığı bisküvi, tereyağı, reçel konuldu. Ardından ahududu ve kanyak geldi. Saat 7’de altı çeşitten oluşan akşam yemeği sofrasına oturduk. Biz yemek yerken yan odada birinin yüksek sesle esnediğini işittim. Şaşırarak kapıya baktım. Çünkü bu şekilde bir esneme sadece erkekte olurdu. Şaşırdığımı gören Bayan Çikamasov, ''Kocamın kardeşi Kaynım Yegor Semyonovic'' diyerek durumu açıkladı. ''Bir yıldır bizimle birlikte oturuyor, kusuruna bakmayın. Yanınıza çıkamaz, Yabannin biridir.'' Albay Piotr Semyonovic, general olmasının ardından bir hafta bile yaşayamadan ölmüştü. Eski günler anıldı. Bir ara generalin dul karısı ağlamaya başladı. ''Biliyor musunuz, birkaç kez sandıkları açmış. Maneçkan'ın çeyizini alıp gezgin doğacılara dağıtmış. Böyle giderse Maneçkan büsbütün çeyizsiz kalacak. Sandıklardan ikisi boşalmış. Maneçka sıkıntıyla ''Siz neler söylüyorsunuz anne, duyanlar da gerçek sanacak.'' Ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Maneçka bu cümleleri söylerken büyük heyecan duyuyordu. Sürekli tavana bakıyordu. Sözlerinin doğruluğuna kendisinin de inanmadığı belliydi. O sırada evin girişinde saçsız, lastik ayakkabılı, ufak tefek bir adam bir an görünüp kayboldu. O esnada fare sesi geldi. Sanırım bu Yegor olmalı diye düşündüm. Anneyle ile kızına daha dikkatli baktım. İkisi de yaşlanmış gibiydi. Yüzleri solmuş, omuzları çökmüştü. Yıllar anne kıza acımasız davranmıştı. Annenin saçları gümüş gibi parlıyordu. Sanki her teliği çektiği acıları simgeliyordu. Anne az önce söylediklerini unutmuş gibi tekrar etti. Soylular Birliği Başkanı'na gidip durumu anlatacağım. Kaynımı şikayet edeceğim. Yegor Semyonovic dikliklerimizin hepsini gizlice almış. Ama Mineç Kamınçı'yı hissiz kalacağını hiç düşünmemiş tabii. Beyefendi böyle yapınca günahlarından arınacağını mı sanıyor? Anlamadım. Maneçka utancından kızardı ama söylemek istediklerini bir türlü söyleyemedi. ''Hepsini tekrar dikmek zorundayız ama kumaş alacak parayı nereden bulacağız? Biz o kadar zengin değiliz.'' Maneçka da ''Biliyorsunuz biz yetimiz.'' diye ekledi. ''Kaderimde o evi bir daha görmek varmış. Geçen yıl küçük eve tekrar gittim.'' Bayan Çikamosov oturma odasında dikiş dikiyordu. Tepeden tırnağa simsiyah giyinmişti. Yanında kahverengi redingotlu, lastik ayakkabılı yaşlı bir adam vardı. Adam beni görür görmez dışarı kaçtı. Bayan Çikamosov selamıma karşılık, ''Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim.'' dedi. Bir süre geçtikten sonra, ''Neler dikiyorsunuz bakalım?'' diye sordum. ''Gömlek, bitirir bitirmez papaz efendiye götüreceğim. Diktiklerimi evde saklayamıyorum. Çünkü Yegor Semyonovic çalıyor.'' ''Ben de koruması için papaz efendiye teslim ediyorum.'' Bir an masanın üstündeki kızının resmine baktı. Gözlerinden hüzün okunuyordu. İçini çekerek, ''Bu benim için çok zor. Ona o kadar özlüyorum ki. Aynı zamanda yaşam mücadelesi de veriyorum. İçimden, ''Kızı nerede acaba?'' diye geçirdim. Bu soruyu anneye soramadım. Çünkü siyahlara bürünmesi bir şeyin yasını tutması demekti. Maneçka, ben annesiyle otururken yanımıza gelmedi.'' Evden ayrılırken de uğurlamadı. Giderken evden ne onun ayak sesi ne de fısıltısı geliyordu. Her şeyi anlamıştım. O an yüreğimin acıdığını hissettim. Son